Doğumda NASA'da ekolojik yaşam programına hoş geldiniz. Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği hazırlıyor programı. Ben dernek adına Bora Kabatepe. Bugün size buğdaydan ve özellikle %100 ekolojik pazarlarımızdan haberler getirdiğimiz bir programımız var. Bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Ama programa başlamadan önce bu bölümümüzün destekçisi Selmin Çağatay'a bir kez de biz teşekkür ediyoruz bölümü olan katkıları için. Sizlerin de bildiği gibi 11. yılına giden pazarlarımız organik üretim yapan çiftçileri, sağlıklı ve adil gıdanın peşinde olan türeticilerle buluşturmaya devam ediyor. Ee, bu e, projemizle ilgili iki önemli gelişme var. Bunları bugün Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği Eş Genel Müdürü Batur Şehirlioğlu ile konuşacağız. Kendisi telefon attığımızda Batur Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Bora. Hoş bulduk Bora. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için programa dediğimiz gibi en heyecan verici projelerimizden biri %100 ekolojik pazarlar en de uzun soluklularından biri. Bununla ilgili birkaç güzel gelişme var onları paylaşacağız bugün onları konuşmak istedik sizinle. Ama geçmeden önce yine şöyle bir geçmişine bakalım hangi amaçla yola çıkmıştı buğday ve bugün neredeyiz %100 ekolojik pazarlar projemizde? E, Buğday Derneği aslında 40 haftalık e, bir deneme e, diye başladı. Sponsor firmalar ve şişli belediyesinin desteğiyle. E, kalıcı mı olacak? Gerçekten İstanbul hakkı sahip çıkacak mı? Türeticimiz sahip çıkacak mı? E, diye. Ama e, gerçekten sahip çıkıldı. E, Ardından 10-10,5 yıl geçti. E, burada amacımız tabii ki bir sivil toplum örgütünün e, pazarları denetlemesi, yönetmesi, Türkiye'de çoğalacak seris çoğalacak pazarı mümkün değil. Bu derneğin birinci amacı burada doğru, güvenilir, sağlıklı işleyen bir model, bir standart oluşturup bu konuda bireylere danışmanlık vermek, işte reklam tanıtım desteği vermek, eğitim desteği vermek gibi. Bu anlamda gerçekten arkasına açılan Kartal, Bakırköy ve diğer pazarlarla adım attık. Henüz istediğimiz noktaya geldik mi? Henüz gelemedik. Kartal bu anlamda çok iyi bir model oldu bizler için. Çünkü bir gıda bir ziraat mühendisiyle gerçekten konuya sahip çıkaraktan, derneğinde iş yükünü alaraktan bir model olmak özelliğini gösterdi. Tabi diğer amacımız ekolojik tarım yapan çiftçiye destek olmak ve kentlerde sağlıklı gıda arayan tüketiciye Bunlara ulaştırmak ve bunu mümkün olduğu kadar üreticiden tüketici adil bir ticaret modeli yaygınlaştırmaktı. Bunu kurduktan sonra kendi %100 ekolojik pazarlarımızın dışında da birçok yeni ekolojik pazarın açılmasını ve ekolojik ürün dükkanlarının da bu pazarlardan ürün tedarik ederekten daha fazla kentlerde insanın ekolojik ürünlere ulaşmasını sağladık. Yani sadece bir pazar olmakla kalmadı. Genel olarak ekolojik tarıma Türkiye'de itici bir ime kazandırdı diyebiliriz herhalde pazarlara. Çünkü baktığımızda yıllar içinde sayıların da hem üretici olarak hem de alınan satılan ürünler olarak, ürün miktarlığı olarak arttığını görüyoruz değil mi? Tabii. Yani iç pazar dinamikleri açısından çok ciddi bir hareket getirdi. Yani daha öncesinde organik tarım tamamen ihracata yönelik %98-99'u bu ürünlerin ihracı oluyordu. Bizim klasik temel organik işte fındık, incir vesaire kayısı gibi ürünlerimizde. Sonuçta iç pazar yönelik çeşitlilik sağlanmaya başladı. Kayseri üreticilerimizle birlikte bizim veri kayıt sistemimiz var. Bütün üretici isimlerinin, pazarlara giren ürünlerin miktarlarının vesaire kaydettiğimiz. Bu 10. yılımızda şişle biliyorsun bir etkinlik yapmıştık. O dönemde bir baktık. 400'ün üzerinde e, organik tarım yapan çiftçinin ürünleri e, buğday yüzde %100 ekolojik pazarlarında e, değer buldu, tüketiciyle buluştu. Bu bizim için e, gerçekten mutluluk verici bir e, şey sonuç. Bu modelin oluşmasıyla birlikte daha fazla çiftçinin de aslında ekolojik üretime geçme hevesini en azından görebildiğini çünkü bu konuyla ilgili bir gelişme bir alan olduğunu gördüğünü söylememiz mümkün. Dolayısıyla dediğim gibi iyi bir örnek olarak devam ediyoruz ve dediğim gibi bazı ekler oluyor artık yavaş yavaş yeni haberleri de vermeye başlayalım. Baktığımızda yeni bir halkanın daha eklendiğini gördük. Geçtiğimiz haftalarda %100 ekolojik pazarlarımızı biz her hafta programı kapatırken duyuruyoruz. Artık yeni bir isimden de bahsetmek mümkün galiba bu listede. Evet. E, yaklaşık 4-5 yıldır görüştüğümüz İzmit, İzmit e, Kocaeli'de farklı ilkelerle, Büyükşehir Belediyesi ile görüşmelerimiz sonucunda en sonunda e, orada da çok önemli bir şey. Önce onu söyleyeyim. E, artık yerelde de ekolojik tarımı destekleyen, ekolojik yaşamı destekleyen derneklerimiz var. İşte Kayseri'de, e, ondan sonra olsun e, İzmit'te olsun, Derneği derneğiyle birlikte yapıyoruz bu İzmit'te ekolojik pazarımızı. E, 41 burada AVM'nin ev sahipliğinde İzmit, İzmit Belediyesi'nin ortaklığında iki sivil toplum örgütü el ele verdik. E, hem İzmit'teki üreticilerin e, direkt ürünlerini satabilmeleri, hem de çevre illerden, İstanbul'dan, Eskişehir'den, Bursa'dan e, gelen üreticilerin ürünlerini İzmit halkıyla buluşturduk. Yani ümidimiz İzmir'in de potansiyeli olduğuna inanıyoruz. Mümkün olduğu kadar en azından büyük şehir olan illerimizden başlayarak Kayseri gibi İzmit gibi daha fazla ekolojik pazar açaraktan, daha fazla üretim projesini yaparaktan daha çok tüketici organik ürünlere ulaştırmak. Baktığımızda daha önce farklı şehirlerde de denemeler olmuştu. İzmit'i de yine hani hep büyük şehirlerde mi kısıtlı kaldığıyla ilgili çünkü arada eleştiriler gelebiliyor ama İzmit'te önemli bir halkı olarak ekleniyor. Her cumartesi yanılmıyorsam bundan böyle İzmit'te de %100 ekolojik pazar kuruluyor olacak. Herhalde üreticilerin civardan da geliyor olması o şehirdeki organik tarım potansiyeline de katkıda bulunacak. Tabii İstanbul'un şey için İstanbul'a yakın olması da bir avantaj çünkü taze sebze meyve de bitmiyor daha çok böyle paketli ürünler süt grubu ürünleri yapan üreticiler firmalar İstanbul merkezli Dolayısıyla da İstanbul'daki firmaların da İzmir'e gelip pazara katılım göstermesi katma değerli ürünler dediğimiz işte süt ürünleri yumurta işte salça pekmez vesaire gibi ürünlerin de ee, ekolojik pazar taşınmasını sağladı. Onun dışında dediğim gibi Ankara'dan, Sparta'dan, Afyon'dan, e, İzmit'ten, İstanbul'dan e, ve Zonguldak'tan e, gene üreticilerimiz e, ürünleriyle hizmet e, halkının e, karşısına çıktı. E, şu anda 25'e yakın üreticimiz e, mevcut pazarda. E, i̇nşallah e, daha fazla tüketiciye ulaşıp e, daha fazla üreticiyle e, cumartesi günleri e, hizmet vermeye devam edecek pazar. Evet, dediğim gibi cumartesi günü Şişli Feri Köyü e, duyuruyorduk. Artık buradan sonra İzmit'i de duyurmaya devam edeceğiz. Umarız uzun soluklu bir halka olarak %100 ekolojik pazarlar projemize eklenmiş olur diyelim. Bununla beraber Türkiye'deki organik pazar sayısına da bakacak olursak yanılmıyorsam 15'ten 16'ya çıkmış oluyor. Böylece e, farklı farklı yerlerde açılan başka pazarlar da var tabi tamamı buğday e, bağlantılı değil. E, 16'ya çıkmış oluyor. Böylece e, umarız ki bu sayı ileride daha da artsın. Böylece dediğimiz gibi organik tarım yapan çiftçiler sağlıklı ve adil gıdanın peşindeki türeticilerle buluşabilsinler. Pazarla ilgili sorulan birkaç soru var merak edilen bunlara geçeceğiz. Bir de programın sonuna doğru ekolojikpazarlar.org'u bir konuşalım istiyorum. Yeni açılan web sitemiz ama onlara geçmeden ufak bir müzik arası verelim. Daha sonra sohbetimize devam edelim. Erkan Uğur'dan dinliyoruz. Bir derdim var bin dermana değişmem. Şarkı Bir derdim var bin dermanla değişme Bir derdim var bin dermanla değişme <gülüyor> Cümle kuşlar dile gelir yazınla malem var Göver turnam gelir güzümde var. Benim var Tuzum der man man man man man man man man man Tuzum der tuzum tuzum der Bir derdim var bin dermanı değişme Bir derdim var bin dermanı değişme Bir derdim var bin dermanı Aşkete bakarım ana ana ana ana ana bakarım. Ben doluyum ben dolana bakarım. Güzel film bir dert vermiş şekerim. Bir derdim var, bin dermanla değişme. Bir derdim var, bin dermanla değişme. Garip bir gün gönüm eyler sesine. Niceletim dönmü gitmiş Yasine. Ara yapı. Her vesile ana ana ana bir derdim var bir dermana değişme bir der. Derdim... Erkan Uğur'dan dinledik. Bir derdim var. Bin Derman'a değişmem. Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği Eş Genel Müdürü Batur Şehirlioğlu ile sohbetimiz devam ediyor. %100 ekolojik pazarlarımızla ilgili haberleri konuşuyoruz. İzmit pazarını konuştuk. E, eklenen son halkayı. Şimdi biraz daha genel bir soruyla devam edelim. E, benim de sık sık pazara gitme şansım oluyor. Orada da kulak misafiri olduğum bir soru. E, bize de çok geliyor dernek olarak. Bu pazarda sunulan ürünlerin nasıl belirlendiği ve nasıl bir denetim mekanizmasına sahip olduğu hep merak ediliyor. Bu konuda yapılanları senden dinleyebilir miyiz? Tabii. Şimdi öncelikle kabaca organik tarım üreticilerini, müteşebbislerini, denetimden sorumlu kurumlar, tarım Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı'nın yetkilendirdiği kontrol ve sertifikasyon kuruluştur. Yani arazideki denetimden, ürünlerin tohumundan, fidesinden kullanılan, zirai mücadele yöntemlerine, e, gübresinden e, ürünün etiketine kadar e, ve hatta bunun ambalajlanması, nakliyesi, lojistik ve pazartesi gidiciye ulaşan kadar, noktasına kadar sorumlu kurumlar e, kontrol ve sertifikasyon kuruluşları. E, pazara geldiği noktada e, bizlerin görevi de gelediyeler ve sivil toplum olarak da e, gelen ürünlerin sertifikalarının güncelliğini, ürün çeşitliliklerini, kontrol etmek, gelen ürünlerde sertifikaları karşılaştırmak. Bunlar aracı tezgah sahipleri firmalar tarafından satılıyorsa bunlara ait fatura ve müstahsitleri yani mali belgeleri kontrol etmek. Bunun dışında e, tabii ki güvenilirliği sağlamak açısından e, sık sık bedelere birlikte ürünlerden numune alaraktan atletikte olmuş laboratuvarda analize tabi tutuluyor. Zira ilaç analizlerine. Aracı firmaların, pazlarımıza tezgah açan aracı firmaların Depolarına da biz gidiyoruz ve depolarından da lumina alıyoruz. Ayrıca oluşturduğumuz veri, takip, veri kayıt ve takip sistemi sayesinde tüm pazara giren ve çıkan ürünler çeşitleriyle miktarlarla birlikte kayıt altına alıyor. Böylece aracı esrafında da toplarında ne kadar ürün kaldığını takip edebiliyor, depolarda bunu kontrol edebiliyoruz. Ve de aldığımız bu kayıtları üreticilerin satış kayıtlarını tersibe kuruluşlarına bildiriyoruz. Bunun amacı şu, organik tarımda izlenebilirlik en temel e, unsurlardan bir tanesi. Organik tarımda bir üreticinin 10 kalem ürünü varsa her birinde ne kadar hasat ürünü hasat ettiği, hasat miktarı veya deposuna ne kadar ürün koyduğu kayıt altında. Bir üreticinin 20 ton portakalı var ise bizler pazarlarda bu satış miktarlarını sertifat kuruluşlarına bildiriyoruz. Böylece üreticinin o 10 ton portakalından, bu hafta 300 kilo sattı, öbür hafta 500 kilo sattı, öbür hafta 200 kilo sattı. Bunlar o miktardan düşülüyor. Böylece üreticinin kayıt dışı, hasat miktarının üzerinde veya stof miktarın üzerinde ürün satmasında da önüne geçilmiş oluyor. Yani çok ciddi bir izlenebilirlik sistemi var. Yapılan denetimler, baskın denetimler, analizlerin dışında da. Birkaç katmandan bahsedebiliriz burada. Dediğin gibi sertifikasyon kuruluşuyla başlayan bir süreç var. Ama aracıların depolarına yapılan denetimler olsun ya da arada tezgahtan alınan numuneler olsun birkaç katman var burada. Ve dediğin izlenebilirlik de aslında bu sistemin en büyük güvencelerinden biri. Böylece herhangi bir ek ürün geliyor mu gelmiyor mu sertifikaya sahip olmayan bu da gayet rahatlıkla takip edilebiliyor. Dolayısıyla buradan herhalde, buradan %100 ekolojik pazarlardaki ürünlerin güvenilirliğiyle ilgili herhangi bir kuşkuya yer kalmayacağını da mesajını verebiliriz herhalde. Tabii elbette. Ayrıca da e, yeni bir e, web sitesi e, kurduk. E, %100 ekolojik pazarlar için. E, aslında çok büyük bir hayalimizdi bu. En sonunda gerçekleştirebildik. E, ekolojik pazarlar.org e, sitemiz. E, de e, pazar müşterileri yanlarındaki tablet veya akıllı telefonlarla herhangi bir pazarımızı krokisini tıklayaraktan pazarın yerleşim planına ulaşabiliyorlar. Pazarın içinde yürürken yerleşim planı üzerinden istedikleri tezgahı yine tıklayaraktan üretici veya tezgah sahibi hakkında bilgiye ulaşabildikleri gibi o tezgahta satılan tüm sertifikaları da bu web sitesine yükledik. Böylece hani bu sertifikası var mı yok mu sertifikası neredeymiş sertifikası yanında değilmiş gibi e, sıkıntılardan da kurtulmuş olduk. Zaten Öğrendiğim bilgiye göre Avrupa Birliği artık e, elektronik ortamda e, bu sertifikaları e, isteyecek bir e, 2017 veya 2018'den itibaren. Dolayısıyla biz de zaten bu sertifikaları e, tüketicinin de görebileceği bir şekilde e, elektronik ortama taşımış olduk. E, bu şekilde tüketicilerimiz kendileri de e, aldıkları ürünün sertifikalarını rahatlıkla görebilecekler. Bunun dışında bu web sitesinde e, organik ürün e, ilgilenen, ekolojik ürün ilgilenen pazar müşterisi olsun olmasın. E, herkesin dikkatini çekebilecek e, yıllardır anketlerle müşteri diyaloglarıyla oluşturduğumuz sıkça sorulan sorular kısmımız var. E, burada e, inanamayacağınız kadar soru, aynı zamanda çıkarttığımız yayınlardan da e, buralara pdf'lerini aktardık. Buralardan tüketicilerimiz organik tarımla ilgili tohumundan geçiş sürecine işte e, otoyolun yanındaymış, domatesin içi beyaz çıkmış, işte o nasıl olmuş? Her türlü bugüne kadar gelmiş soruları hepsini de uzmanlara cevaplandırdık. Bu da organik tarımla ilgili de ekolojik pazarın dışında çok ciddi bir e, bilgi e, kaynak niteliği taşıyor bu web sitesi hem bizim yüzde yüz ekolojik pazarlarımızın kullanıcılarının hem de genel organikle ilgili çeşitli soruları olanların kullanabileceği bir kaynak olarak açıldı. Tekrar edelim. Ekolojik Pazarlar org. Dolayısıyla hem siz girdiğinizde pazarda satılan ürünlerle alakalı soru işaretlerinizi giderebileceksiniz. Hem de daha genel sorularınız varsa organik ürünlerle alakalı. Bu ekolojik pazarlar org sitesi üzerinden bunlara ulaşmanız mümkün olacak. Bütün ulaşım ve iletişim bilgileri de pazarlarımızın burada. Yan Sanılmıyorsam, sık sık e, organik e, tarım sektörü ile alakalı e, haberler de burada yayınlanıyor olacak. Evet, e, bütün e, ulaşmak isteyenler adresleri, krokileri, e, Google haritaları burada bulabilecekler. Düzenli olaraktan ekolojik pazarla ilgili haberler, çıkan videolar, e, yeni ürünler e, gibi e, şeyler de burada e, farklı bölümlerde e, tüketicilerle paylaşıyoruz. E, analiz sonuçlarımızı da mesela demin dedim ya bazı analizler yapıyoruz pazarlarda. E, bazen e, Buday Derneği olaraktan üreticilerin arazilerine de gidiyoruz. E, Sertife kuruluşları da, da ispat halinde. E, bunlara ait fotoğrafları, analiz sonuçlarını birçok e, daha e, bunun ötesinde yaptığımız çalışmalarımızın e, web sitesine aktarabileceği bildiklerimizi e, buraya koyduk. Hatta Tarım ilçe Müdürlüğü'nün yaptığı analiz sonuçlarını da Üreticilerin rızasını alaraktan onlardan da bir şey, e, imzalık kartı artan Tarım İlçe Müdürlüğü'nün yaptığı ve e, esnaf üreticiye beyan ettiği e, analiz sonuçları bile e, web sitesine yükledik. Bunu herkes burada görebilecek. Evet ekolojikpazarlar.org'u ziyaret etmesini de buradan dinleyenlerimize tekrar hatırlatalım ve çok teşekkür ederim bu programa yaptığınız katkılar için ayrıca ekolojik pazarlar projemizde olan bütün emekler için tekrar teşekkür edelim. Umuyoruz ki buradan dinleyicilerimizin aklındaki bazı soruları da cevaplandırmayı başarmışızdır. Tekrar bu konuyla ilgili yeni gelişmeler olduğunda konuşmak üzere diyelim. Ben de teşekkür ederim açık radyoya. Buğday Derneği'nden iki tane duyuru yaparak programımızı kapatalım. Bu sene Birleşmiş Milletler Kalkınma Ajansı'yla birlikte yürüttüğümüz Datça'da tarımsal atıklardan kompost gübre yapımı projesi tamamlandı coğrafi yapısı ve çiftlik uygulamaları nedeniyle verimli toprağın büyük ölçüde kaybolduğu ve konumu nedeniyle de zirai ürünlere ulaşımın pahalı olduğu bir bölge DATÇA. Burada bu projeyle bölgedeki organik atıkların sisteme nasıl geri kazanılabileceği ile ilgili çiftçilerle birlikte çeşitli çalışmalar yaptık. Bu proje kapsamında ayrıca yeni bir rehber de yayına hazırlandı. Kompost yapmakla ilgili kafanızda oluşabilecek tüm sorulara yanıt vermeye çalıştık bu rehberde. Evde işte ya da büyük ölçekte küçük ölçekte her ölçek için her yöntemle ilgili uygulamalar bulabileceğiniz bir rehber buday.org üzerinden talep etmeniz mümkün. Bu projede çiftçilerle beraber geliştirmeye başladığımız yöntemlerin uygulamaya başladığını da görüyoruz. Sındık köyünde kompost yapım aşamalarını gösteren bir video da yüklendi Facebook sayfamıza. Buradan projenin çıktılarını takip edebilirsiniz. 2. duyurumuz ise tohum takas ağı ile ilgili. Eylül ayında kullanımı açtığımız ve programda da konu aldığımız yerel tohumların takas edildiği ücretsiz platform tohumtakas.org'la atalık tohumları çoğaltmaya devam ediyoruz. Sisteme bugüne dek 73 farklı türden tohum eklendi ve 102 tohum takası gerçekleşti. Tohumtakas.org'a tohum üye olan, elindeki yerel tohumu takası açan tüm tohum dostlarına teşekkür ediyoruz ve sizleri de tohum takası anı üye olmaya davet ediyoruz. Tohumunuz olsun olmasın, tohumtakas.org üzerinden siz de e, tohum, e, atalık tohumlarımızın geleceği taşınmasına destek olabilirsiniz. Her hafta olduğu gibi bugün de pazarlarımızı duyurarak programı kapatalım. Bugün Bakırköy'de